وإلى مدين أخاه شعيب قال يا قوم عبد الله ما لكم من ملاه غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم Medyen kavmine de kardeşleri şu bu gönderdik. Dedi ki ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Artık ölçüyü ve tartıyı eksik tutmayın. Şüphesiz ki ben sizi bir hayır bolca nimetler içinde görüyorum.'' Ve doğrusu ben sizin üzerinize gelmesi pek muhtemel ve sizi çepeçeve kuşatıcı, helak edici bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmin ölçüyü ve tartıyı adaletle tutun. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin ve yeryüzünde ifsat edici kimseler olarak bozgunculuk yapmayın. Eğer mümin kimseler iseniz Allah'ın bıraktığı meşru olan kar sizin için hayırlıdır. Ben de sizin üzerinize her fesadınıza mani olacak muhafız değilim. Vazifem ancak tebliğdir. Alu ya Shu'ayb a sallatuk ta'amruk an-natruk ma yabdul abaauna, ou an-nafal fee amalina ma nasha. Inna kala ant al Dediler ki, ey şu ayıp, atalarımızın tapmakta oldukları şeylerden yahut mallarımız hakkında ne diliyorsak yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Şüphesiz ki sen hakikaten yumuşak huylu, aklı başında bir kimsesin. <gülüyor> وَمَا أُلِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ اِنْ أُلِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْفُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيبِ Şu ayk dedi ki, ey kavmin, söyleyin bakalım. Ya Rabbimden apaçık bir delil üzerinde isem ve beni tarafından güzel bir rızık ile rızıklandırmışsa, sizi kendisinden men ettiğim şeyler hususunda, siz onlardan sakınırken size muhalefet etmeyi, onları kendim yapmayı istiyor da değilim. Ben ancak gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Muvaffakiyetim ise ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız O'na tevekkül ettim, ve ancak ona yönelirim. Şu ayderimen, dedi ki, Ey yucibekum, misliyum. Aca bak omanu, Sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin veya Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir musibete uğratmasın. Halbuki helak edilen Lut kavmi sizden uzak değildir. inne rabbi rahimun O halde Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbedi Şüphesiz ki Rabbim Rahim çok merhamet edendir Ve Dut kullarını çok sevendir Va. <gülüyor> Diler ki ey Şuayb, senin söylemekte olduğun şeylerden birçoğunu anlamıyoruz. Ve doğrusu biz seni içimizden gerçekten zayıf olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı elbette seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim üzerimize bir üstünlüğün de yoktur. kavmi <gülüyor> ''Vettehazdumuhu Şu ayet dedi ki ''Ey kavmin, benim kabilem sizin üzerinize Allah'tan daha mı itibarlı ki onu ve emirlerini unutup sırt dönmekle hesabı almayarak arkanızda bıraktınız?'' Muhakkak ki Rabbim yapmakta olduklarınızı ilim ve kudretiyle tamamen kuşatıcıdır. وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٍ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَا اِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَا اِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ Elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de yılmadan vazifemi yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride bileceksiniz. Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber onu bekleyeceğim. Ve bir rahmetin Nihayet azaf emrimiz gelince şu aybı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç ses yakaladı da bulundukları yerde çöküp ...kalmış kimseler oldular. Sanki orada hiç oturmamışlardı. Dikkat edin. Semut kavmi... ...rahmetimizden uzak kalmakla... ...helak olduğu gibi... Medyen halkı da öyle helak olsun. Vala kadhi arsalna sabae ayatina sultanum mubin ila fir'auna ve doğsun ki Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat o kavim Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi. <gülüyor> Firavun Kavmini dünyada denize sokup boğduğu gibi kıyamet gününde de kavminin önüne geçer de onları suya götürür gibi ateşe götürür. Güya rehberlik ettiği o vardıkları yer ne kötüdür. Onlar hem burada. Dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutuldular. Onlara yapılan bu ikram ne kötü ikramdır? <gülüyor> Muhammed Bunlar helak edilen şehirlerin haberlerindendir ki, onu sana anlatıyoruz. Onlardan hala ayakta olanlar da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da. Ve <gülüyor> Lemma jamurabik ve mazadumum gairatibid. Halbuki biz onlara hak ettiklerinin dışında ceza vererek zulmetmedik. Velakin onlar küfür ve isyanlarıyla kendilerine zulmettiler. Artık Rabbinin emri gelince Allah'tan başka kendisine yalvarmakta oldukları ilahları kendilerine hiçbir fayda vermedi. Onlara zarar vermekten başka bir şey de artırmadılar. İşte halkı zalim bir halde bulunan şehirleri azabıyla yakaladığı zaman Rabbinin yakalaması böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması pek elendidir, pek şiddetlidir. <gülüyor> Doğrusu bu kısada ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. Bu kıyamet vakti insanların onda toplanmış olacağı bir gündür. Ve bu herkes tarafından görülecek bir gündür. <gülüyor> Fakat o günü ancak sayılı bir müddet için tehir ediyoruz. <Gülüyor> Gelecek olan o gün, onun izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Artık onlardan kimi şakidir, bedbahttır. Kimi de saittir, bahtiyardır. <Gülüyor> İşte şaki olanlara gelince, artık o gün ateştedirler. Onlar için orada ızdıraplı ve çirkin bir sesle nefes alma, ve çirkin bir hıçkırıkla nefes verme vardır. <gülüyor> Gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Ancak Rabbinin dilediği müstesna çünkü Rabbin ne dilerse hakkıyla yapandır.